Bizim de yanımızda hocalarımızla, pillerimiz, mürşütlerimizle beraber sizin karşınızdayız diye göz önüne geçelim. Kendimizi gönlünüze bağlayıp devlete falan füyüze atan müntazır olun. İnsan şehrine irtibat kurduğu zaman, radıta yaptığı zaman, onun ön gözünün önünü hayalını getirdiği zaman, o Yenil aleminden bir rabıt adam dolayı kendisine çok feyizler intikal eder. Yattığı ibadetin kaidesini görür. Seyrişilik'in de ilerler. Feneri Şehz Bakanı'na erişmesine bir çalışma olurdu. Sonunda daha güzel haller konusuna nasip olur. Onun için rabıt ediyor. Şunu da güzel bir yaparak fikirli böyle şey yapmaya Tudalin olun Müşrik ile karşı karşıya zikri yapmak Çok güzel olur İkincisi de başınızı kalbimize eğip Kalbinizi iç aleminizin Kapısı peceresini de Düşünün ve bir tarafı da iç aleminiz Olarak düşünün Uçsuz bucaksız bir alem Aşı alana kadar uzanır Siz de o alemde Allah'ın bizimle olduğunu düşünün Ben de Allah Teala Hazretlerine münacaat edin Münacaat edin Diyarlarım, diyelim ki, Ya Rabbi, yar senin, gör senin, ben de senin Kullarımdan bir kulunum, bana yardım edin, ben senin iyi kulun olmak atıyorum Bana tüm zikrini refik edin, ben de seni zikreden, sana şükreden kulamda basa kabul edin Yolumda daim zikrini kaim edin, ka ya Rabbi diye dua edin Ondan sonra böyle Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünerek zikri yapmaya devam edin Bela yüz defa estağfurullah çetin sonra yüz defa la ilahe illallah çekin sonra bin defa Allah Allah Allah bir çekin her yüz defasında ilahi i emper, ve rıbata maktubi diyerek bu sonunda manasını öğrenerek sonra yüz defa salatu selam getiren efendimize sonra yüz defa da gurhu Allah ahad suresini okuyun bunlardaki diye el açık. Geçmişlerinizde, yakınlarınızda, dünyanızda, ahiretinizde Teala'yı öderip bitirirsiniz Sizin rızıklarınızı Biz de bu adamı unutmayın Şimdi ben size bir tercih edeceğim Beni dinleyin <gülüyor> La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun beraber göstereyim Allah şahit olsun La ilahe illallah Allah! Allah! Şimdi ağzı zihinlerini kapayın, içinden Allah demeyi dayanıp sessiz olarak Allah neden diyorsun? İşte böyle içinden sessiz Allah demek zikri kalbidir Buna zikri kalbi derler, kalpten sessiz, içten Allah diyor Bizli zikir sevabı çok yüce. Bizlikle kalbinize alışın. Gece de gündüz ya iş yerinde, evde otururken, yatarken, gezerken her zaman kalbiniz Allah'la meşgul olsun. Allah'ı zikretsin. Her anınız bir sevaplarla geçsin. Allah'ını ne sevdiği bir kul olarak davranın, nasip olsun. Zikrin kalbinin bir sayısı yok, mantık sayısı yok. Her zaman şifa bulduğunuzce İlk bir kalbıyı çokça yapmaya davet edin. Bizim yolumuz, birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in sünnetine uyumak Yolunun en sağlamı budur. Bil'atla yürüyemem ibadetleri tehlikeye girer, kabul olmaz. Onun için sünneti i sünnet yolunda yürümek bizim ana şiarımızdır. Bizim tarikatımızın esası budur. Onun için hadis-i şerif kitaplarını okuyun. Dinleyin bizim hadis derslerinde başka şeyleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan, Peygamber-i yolundan yürüyün Namazlar öyler yakında kılın, ilahi terk etmeyin, cemaati terk etmeyin Haz namazlardan ayrı bazı sebaplı namazlar da altı, önlerle tavsiye ederim, kılın Sabah namazından sonra oturup evler dışarıda bir oturup işaret namazı kılmaktır Sabah ve öğlenin arasında dört öfet duha namazı kılmak iki Akşam namazın arkasından 2 defekte de olsa eyla, namazı kılmak 3. Yatarken abdest alıp kılıp yapmak 4. Sizin ilk uygulayıp kalkıp namazı kılmak 5. Bu namazları hadis kitaplarında Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği belirtiliyor Bunları yapmak. Ben olsun yöler namaz, kaza dolduğunuz olsa bile bunları ihmal etmeyin bunları kılın, kazayı da aracı yaparsınız Pazartesi, Perşembe oruçlarına, elyam-ı düz oruçlarına diğer hadislerde bildirilen oruçlarına devam edin Ramazan'ın dışında güzel sevaplı oruçlar vardır Güneşte Mert-i Ebi'at aç kalmanın bir sevaplı şey şekli oruç tuttu Sonra İlim Eğren'in İlim öğretin, İslam'ı yaymaya çalışın, cihad edin, çünkü yolların en sevapçısı budur. İslam'ı öğreneceksiniz, sana dönk yarın her günün mesleği başka başa ölebilir, sizinle başka, başka İslam'ı öğreneceksiniz, çeyreğinizden, minnetinizden, gücü hücretlerince İslam'ı yay Aman de, Amerika'daysanız orada. Şu şuradaysanız şurada, buradaysanız burada hangini hittiyseniz etrafınıza İslam yaymaya çalışın Allah'ın dinine yardımcı olun efendim böyle bir çok sevap kazanın paramızda sahayı hasenat yapın sevap kazanın efendim yitimlere cullerayı bakarsınız efendim çeşme han hanam yaptırırsınız cami yaptırırsınız böyle sevaplı işlerle ahirete hazırlanın cemeti kazanmaya çalışın bir İkincisi günahlı işlerden kaçınmaya çok dikkat edin, takva ehli olun. Haramlardan, günahlardan, yalanlardan, kıymetlerden, gözünüzde nanehranlara bakmaktan, haram paradan, haram kazançtan, efendim vesaireden böyle kaçınmaya dikkat edin, takva ehli olun. Çünkü takva tarikatın esaslarından önemli işlemleridir. Sana ahlakımızı güzelleştirme çalışır. Bakın buradaki derslerimizde 90 küsur sayfa okumuş olduk şimdiye kadar. Bir güzel hayadi yor demek ki büyüklerimizin eserlerinden, sözlerinden, hayatlarından ibretler okuyoruz. Ve görüyoruz ki tasavvuf lak değilmiş, hal imiş. İnsanın, ahlakının güzel olması halinin hoş olmasıymış. Onun için başlaki kuru edirlenmeyi iddiayı insanın bu tarafa bırakıp Allah'ın sevdiği güzel huylara sahip olmaya çalışması lazım. Çünkü Allah insanın huyundan dolayısıyla kötü huyundan dolayı da cezalandırır. Hürmetler insanın hürrüdür tasavvufi ahlaka sayılmadık dedi. Şimdi her dem zifafa işliyor la فَوْقَ اَوْدِيهُمْ كَمَا اِنَّا يَنْكِسِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْقَ بِنَا آهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ فَسَوِيْتِهِ اَجْعَمْ اَزِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمُ Bu bir biattır. Ahd Söz vermektir. Söz veren ahdine vefalı olmalı. Sözünde durmalıdır. Sizin bize davalığınız Ahad-i Kiram, İbrahimillah ve Aleyhüm İzma'im Hazaratının Peygamber Efendimiz'e dayanılığının dayatının devamıdır. O sebeple yatılıyor. Yani aslında Resulullah'a dayat etmek için yatılıyor. Resulullah'a dayat da Allah'a dayat etmek demektir. Yani siz esas itibarla tarifata girmek ve şu şubunda Allah'a söz vermiş, Allah'ın yolundan girmek, Allah'a Allah'la dayat etmiş Anlaşma yapmış, söz vermiş oluyorsunuz, Allah ile olan bu ahdimize sabit edin, ahdimizde vefalı olun, Allah Teala Hazretlerine asi olmayın, vazgeçedebilir, ihmal etmeyin, yolundan dönmeyin, Allah istikametten ayrılmasın. Kur'an-ı Kerim'in yolundan, şeriatın ahkamından, Resulullah'ın sünnet-i semiyesinden, aykırı işten yaptırmasın. Evet. Yolunda daimiz için de kayın edersin. Karikatın terbiyesini güzelce anlayıp, arif kullar olmanızı nasip eylesin. Kendimize marifetullahı Allah isyan eylesin. Huzuruna güzel bir ömür sürüp İbadet ve faat ve hayrat ve haserat ile ve görevli bir emir sevdiği razı olduğu kul olarak vermanızı nasip eylesin. Cenneti ve celaliyle cümlemizi işarete eylesin. El Fatiha. Çöllerin kısa bir ama önce ilk istek ilk saldan. Yani şu inaya bakan bizim ürün kültür sanat baktığımız ilk sal diyor ki, aklımızın çeşitli hizmetleri için ve şu seslendirme ve görüntüyü hizmet etme için şu anda manti yardıma ihtiyaç var yardım tutacağız, diyorum diyor önünden geldiğince yardımları yapın, bir soruları şöyle sırayla şey yapmaya çalışalım öyle bir dayan duyumdan İzinsiz ders alıp devam edebilirler. Evet, çünkü zikir ibadettir. ibadet kocanın iznine tabi değildir. Bu durum terakkisine engel midir? Kocasının namı olması. Hayır. Kocasının terakkisine engeldi kocasına da Çünkü birisi Allah'ın zikrini yapmak istiyor. O ona razı olmuyor. Evet, kocanın bazı ibadetlerde hakkı vardır. Mesela oruç. Kocasının izni olmadan tutarsa savalı olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Onun hikmeti şudur. Kocası kendisinden bu istekten bulunmak isteyebilir. Örüştüğüm diyecek. İstelene hayır diyecek. için. Halbuki bu doğru olmuyor. O bakımdan kocanın hakkı olduğu için efendim ben ben yani onu çıkmak istiyorum tamam mı? diye onun bir mutabakatını alması gerekiyor. Bu kocalık hanımlık ve ziyaretlerinin yapılması bakımından önemli bir şeydir. Yoksa Kocam üzümleyemiyor, mamakta diyorum, diyemez. Kocam üzümleyemiyor, ayıp tutmayacağım diyemez. Çünkü Allah'ın emrettiği kul bozamaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya İlliyanez-i Amel-i Kürillah, Hacı Fransesira buyurmuş mu? Bunun manası, ey iman edenler Allah'ın çok zikredilir demek mi? Evet, bir koca bunun aksine çıkarsın. Çıkarsa kendisine hata etmiş olur, ama ona uyması gerekmez. Mürşid günlük iltikap dersini yapmadığı zaman Mürşid'i onun dersini yapar tırdı. Doğru mudur? Doğru değildir. Evet Mürşid-i Şahin Mürid'in halini bilir. Tabi onun haline göre ona muamele eder ama Mürid vazifesini yapmadığı için sorunlu olur. Her, herkes yaptığı ibadetle de Ece kazanıyor. Ve ne kadar hayır işleyen hayranın mükafatını görüyor. Ve ne kadar şer işleyen şerlinin cezasını çekecek. Onun için herkes ve güzel yapmalı. Zikir ezel bir vezifedir. Yani şey kendisi, kendi zikrini satan yapıyor niye başkasının zikrini ona şey yapsın yani. Ona yukselmesi şey yapması geremiyor. Ama milletin halini biliyor, malzemesini biliyor. Ona göre bir düşündüğü var, onun için özel bunlara bir şeyi ayırt etmek, milletin dersini yapması lazım. Hal ile makam arasındaki fark ne diyor? Bu tarihsel kitaplarında anlatılan şeylerdir. Hal gelip geçen şeydir. Makam da istikrarını Devamlıdır lan, dilim e, demektir Bir şey gelip geçiyorsa o haldir Efendim Ama kendisinde istikrar bulmuş yerleşmiş bir yasık haline gelmişse o makam derler ona O e, şu makamda derler Müsub'ten ders alınırken Efendim Müsub'un zatına karşı irade dışında kalpte bir takım hoşlanmayan amir Düşüncelerin gelmesi ve bunun bir müddet devam etmesi mülidin karaktesinin de karaktesinin de önemli bir şey. bu soyuzdan zaten kötü ortamı soyuzdan biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den biliyorsunuz. İmle de da, azdanmıyor. Da, İsmil. Soyuzdanın ee, en kedisi de herhalde Allah'a karşı soyuzan'dır. Allah en büyük adına göre. Ondan sonra Resulullah'a e karşı soyuzan'dır. Ondan sonra salihlere karşı yukandı. Olur mu ya? Yani yapma yapma, buna buna yani insan bir tepilip ödeyecekse nadaklamaya kadar çekiliyor. Yani el akımdan tabii yanlış verir. Kalbini şeytan pariyordu, bu bilgileri veriyor insanın içine. Şeytanıdır, herkes kendisine eder. Yani kimse kimseyle vermez, herkes kendisine zarar eder. Şeytan onun zarara uğratmak istiyor. Kalbine sahip olması lazım. İnsanın kalbinin betçisi olması lazım. Kalbine yani gönlüne nahe şeylerle sokmaması lazım, İyi şeylerle meşgul etmeye çalışması lazım, etkisi olması lazım. Onun için müjahidler e, için bir prensibe verdim. Başlıyorum yani kalbine sahip olacak, etkici olacak. Kötü hayatları, düşünceleri saklayacak, koz edecek, iyi durumlarla, düşüncelerle dolu olacak için. <gülüyor> İbiyyay dayanlar olarak camilerin taşlandığı, insanların öldürüldüğü bir ortamda, öbür yüzyılıklarda önliğe içinde olamıyoruz. Ayrıyalarınızı gelip götürmeyi de bize, düzü getirmeyi de bizim için geliyorlar. Hıklı ve takvayı durumu açıklama kısmında bulunur musunuz? Düşünceleri doğrudur. Bu duruştan bile olsa memnunca, bizim hıkmamıza, mesleğimize göre bir, bir kadının yanında mahremi olmadan Sefer mesafesinde ne yaparak yanlış gitmesi cayiz buyurdu. Sefer mesafesi de mi camada yapabilecek katil etmek? Yapmak katıları bir seyahate böyle bir bakma yani tabi. Bir kadın nasıl gider? Bayırsa kim bakacak? Bir karalık yasamayacak, geçse arayacaksa haline olacak yani onun için. Onun da mahremiyle seyahat etmesi şartdır. Kupuyu dönmedi, tatta da dedi. Onun yetiştesin, alıştasınlar ailelerinden, mahzen olmadan, babam, kardeşim, yakınım, dayım, amca, vesaire olmadan seyahat eden. Kızınız görmek istiyorsan gel, avuçsuzun yoksa çıkamam yerdesinden. Onlara öğretsinler diyorlar. Bazı hocalar kadınlarla tokalaşmayı ya teklif ediyor. Bazı Müslüman müdallar da bunu taktik ediyorlarmış. Bu doğru mudur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduğu halde kadınlarla tokalaşmamıştır. Erkeklerle hep için el tutup musakaha yapmıştır. Ama kadınların elini tutup de tokalaşmadığı açıkça beyan ediliyor. Bu halde peygamber Efendimizin yolunda yığırması lazım. Tokalaşmaya fethi alırmak bir nesne de dayanmaz. Şubat Orhan'da vatanımız yapmamış. Nasıl görüyorsun bunu? Ancak şöyle görünebilir. Yani nasıl oluyor? Mesela adam genel bilir oluyor. Harcılıyorum. Bakan kadın, başbakan kadın geliyor. Önle bakıyor. Altta kelimizin taşını mecbiliyor. Falan hani bu üniversitede hoca oluyor filan. E, jüri üyeleri geliyor. İnsanın başına geliyor. Mesela benim profesörüm şeydi. Ee, bizim doçaklık şiirleşimdeki profesörlerden iki tanesi hanımdır bu böyle asak nasılsın diye hadi bakalım yani bu gibi belki şeylerden mazur olur denilebilir yani kalbinde bir kötü duygu yoksa belki bu gibi durumlarında mazur olur denilebilir çünkü hocamızı da sormuşlar da cennet mekanı hocamız demiş o zaman evin tahta görüntü olsun demiş yani Tahtarı, şimdi ben rahmeti tutuyorum bundan İşe şey olur Ama Kadının elini tutuyor, aman ne kadar süzedik, aman ne kadar yumuşak, aman pespende vesaire filan O zaman tabi günah oluyor Yani kötü duygular geldiği zaman günah oluyor O bakımdan doğru oluyor. Yani Kadın elini tutması, kadının da erken elini tutması Görülmesi doğru olmuyor yani Buna fettal verilmezmiş, fettal yanmıştır bazı Müslüman niderler onu tatbik ediyorlarmış Tabi liderler Yani parti niderlerindir nasılsa Yani bu e, da de öyle değil Bizim şahsen Mesela benim de zaman zaman Başıma gelir Özel diyor ilerliyor ama, ama Harbi olsun tıra. Yani alışmış millet Devir değişmiş Ya emin o zaman şey edecek e, Tokalaşacak Ya da Sakalımıza, hocalarımıza falan bakarız, ömrünü etsin diyor Veya et bakalım, hocanın ömrü diyor Kocası veya dedesi neyse filan Tamam diyorum kızım, Allah razı olsun, sen değildin, tamam Şöyle otur filan diyoruz Hani, doğru değildir böyle şeyler, doğru, ömrü Yapmışsa, yani bazı budanlar yapmıyorsa, budanlar Fıkıh, mezhep alimi değildir nedenlerinin yapması, bir şeyin yapılması gerektiğini göstermesidir. <gülüyor> Mürid'in feyzini arttıran anamlar nelerdir? Mürid'in feyzini arttıran ameller ihlas ve tatlığa olan, ihlas ve tatlığa ile yapılan amellerdir. Anamların da sevabı ne kadar geniş olursa o geniş seraflığı için daha çok olur Küçük şeyin kendi azalık, büyük için Efendim Önçülü seraflığı çok el almak bakışların demişti birisi Ama evet, dersleri verdik Efendim Bazı ak ve iyi cahil olan kişiler Zat aliminin aleyhinde şu kadar arabası var Lüks içinde yaşıyor yay görevleri din bulandırıyorlar, lambileri ayda şey dödüler yerleşmiş. Şu sırada soyun yok, araban yok. Yani araban daha öğrenimim bana Mira yer, suyu seyretmek, örne dikkatim etmeden önce evim vardı Ankara'da. Arabam vardı. Üniversiteye halledim. Kafamda çantamı sonra profesör oldum. Efendim, o e bir e, sosyal mevkii, o mali imkanlarım elhamdülillah geldi. Allah beni sizlere ve başkalarından yok tercih etmedi. Yani beni sığırlık alanımızda, belimizde, herhangi bir şekilde, bağışımızda vesairemizde bizim ve İslam yoktur. Siz böyle bir, bir hayır yapıyorsanız ben de kesemden çıkartıp yapıyorum. Bu Allah'ın bir mutfudur. O ee, dedi ki Sıddık Efendimiz nâvetli bir kimseydi. Osman Üzülmürel Efendimiz kervanlar bağışlayacak kadar zengin bir kimseydi. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam rükümden idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de efendim, önüne yuvrumlarla altından gelip daha sonra şey yapardı. Evet bunun güzel bir durumdan oldu. Ankara'da bir ön vardı onu sattım ama güzel bir durumdan oldu. Alimlerle bir arsa almıştık, o arkadaş Parselere bölünmüştü, mütevbe verdik Güzel bir millet çıktı, Allah'ın lütfu Koşma yoruluk değil yani ne yapalım bu Öyle Allah'ın bir lütfu oldu e para, bu ikisi şu anda boşları var Bir de araba lazım oluyor, iyi oluyor Araba almak isterim, şu anda araba yok E, güç içinde yaşamanın tabi Ölçüsü güç içinde yaşıyor Yani Allah vermişken ne yapayım, ille yanalım diyeyim. Veya ille, şeyde yani Gecekanımın mahallesinde kereke, şeyde mi dönüyüm yani? Allah vermiş. Abdülazizmi Ömer radıyallahu anhına'ya Peygamberrahim'in bir şey vermiş. Diyor. O demiş Allah, benim ihtiyacım yok. Bir muhtaç, fakir bir kimseye yapsam bunu Sonra Peygamberrahim'in bir ona uyurmuş ki, bak öğret. Allah sana istemeden bir şey verdiyse ona er demiş yani, tabi istemek de meva. Ya Rabbi deme nerede ne zaman ne zaman o öyle mi diyoruz? Ondan sonra eşiniz olacak bir el ver diyoruz. Ayağımızı sana adam taşıyacak bir araba yer diyoruz. O hani bundan, bundan sizde varsa başka arkadaşlarda varsa Allah bize de veriyor. Bazen de gelmiyor. Ama biz bunlara Hangi yaşta sahip olduktan? maaş aldım denen ayın sonunu bitiremediğim günlerde yaşadım. Efendim aşka döviz zamanlar oldu. Efendim kirada bir odalı cilifendide yaşadığımız zamanlar oldu. Allah'ın bir imkanı o, e, bir imkanı bu. Bir imtahını sıfat, bir imtahını efendim hastalık. Yani... Süreceklerin bazı işler arada olacak. Ben normal bir tarafa <gülüyor> olduğunu anlamına. Fakat bir de malın, ne malın nereden kesildiğini yiedir. Yani nereden kazanmış bu para? haramdan mı, her aydan mı? Her aydan kazanılmışsa hakkıdır. Kazanılmış bir malın değerleri vardır. Yani insanın malın ihtiyaçları ne zaman? Hayro'nun hasanatını alacaktır. Öf emniyat olsa o zaman diye de bir kimse bir şey yapılamaz. Allah'ın ya, mülletleri hangi senalar olsun? Onun isim istemeye Bunları eğer bana sözlerle de da canavati meşgul etmek istemiyorum. Bir de onun ismini sorup etmek istemiyorum. Ayrıca sözlerle ayrı düşünüyorum. Koşu ile hasanlı yatan bir kardeşimin için sıfır geldi, e, eş pozitif ve vakit er kana ihtiyaç var sefer grubu izgilenenler varsa vakit idaresine müracaat etsinler diyor bu hasta kardeşe kanun olmak isteyen varsa de bilsin İdâhü en temaksudu yolda temaktilir bu hak istifi ticaret mefağı olarak kullanılabilir mi? Tabi bir insanın hak şeyi yani güzel yerliyle yazılmış bir şeyleri alması, satması, onun ticaretini yapması yasak değil Yer hacelik yani, yani nihayet Yer alıp satıyor, bunun bu maskeleri olduğunu Bir kişi arkadaşını iyi var Ben bir arkadaşımı söylüyorum, patasyonlarının nedenini bulamıyorum elim hasretine dayanamıyorum Bir insan tabi bir kimsini güzel huylarından dolayı sever Bir takım şeylerini kızar Güzel görür, düzenliken görür. Onlarda ise dinardır, görürdür. Ahmin imanet ehlidir. Allah yolunda yurma çalışıyorlar. Gün günü görür, gece günü dinardır. yine isim isim var. Onları başlamanıza geliyor. Bu kişi imanı eserde okuyor. Dünya bilimlerden hangisini? tavsiye edersiniz, orada iltisası yapın Bu kişinin kendi ağırlığı ile ilgili bir şeydir. İyili ürünler, hepsi bir yerdir. Yani Hafisi ürünler, tefsir ürünler, köpeh ürünler, akayit ürünler, kasayet ürünler, hepsi güzel. Allah kendisinin meşredine, ürün bir seçmesine imamı yoktur. Hocasının iyi olmasına dikkat etsin. Yani takva ürünü, erya gibi iyi bir hocanın yani yanında iltisası yapmaya devret Eşari ve Maturid'i İrtikad mesleklerinin dışında Mütekaddi'nin olarak dinen Selefiye'nin iltikadını Takip edilmesi konusunda da duyuruyorsunuz Selefiye'nin iltikadı İmam Eşari ve Maturid'in Zamanında vardı Onlardan sonra onlar bu meseleleri Daha derin yüzeleyerek Daha çok geliştirmişler Ve daha yüze meseleleri de Bakış konusu etmişlerdir Oradan tekrar geriye gitmek Efendim çıkan bir seviyeden aşağı düşmek olur. O bakın da, maaşı bu meselede devalesin Allah önemli dördü dikkatten ayrılasın. Bizim böyle bir yani Selefiye'nin, şu anda selefiye gelen anlat diye düşünen insanların bütün imkanları vardır. Bazı kabul edilmiş alimlerin şeylerini reddetme durumları vardır. Gerçek sebefinde değildir. O da bundan matiri düğü üzerinde durmalarını ee, Adisi ateist olandır bana. Adis'in yanında ne yapmalı, tesettürü nasıl olmalı? Tabii tesettürlü olacak. Öldürlük yapabilir. Çünkü adisidir. Adisi için daha buyurun nasıl işliyor? Tabii ateist yani Allah'a inanmıyor. Kafire Diya olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Efendim bu belirtiliyor. İnterstikerlehim İn sabi'inallah diye de Ya şöyle, sen o kişilere bin defa estağfurullah diye mahlukat istesendir Allah'tan ya onlara mahlukat etmeyecek diye diyor ya. Onun için bir insanın Hakkında dua edilebilmesi için Yerim olması lazımdır Ateist oldu mu olmaz Nuh Aleyhisselam kendi oğlu gözünün önünde doğulurken ''İnnet min bil ehye ve inne vadetel haqq'' ''Vehendi hmm. asya min hâfim'' dedi Allah'ın kâle ona itaat eyledi ''İnne hüleyhse min ehlik'' Ya Nuh O senin ailemden sayılmaz dedi Nuh Aleyhse Evlatlık gibi bir durumdan bile düşüyor yani Doğa edilemiyor Yalnız Allah gerçekleri göstersin Efendim Hak yola Babil ödesin edilebilir Çünkü bu de insanlar Cahildir Ateistlikleri de cavalanıdır Bir şey bildiklerinden bir de birdir Ne İslam'ı biliyor ne ateistini biliyor İşte bir şekilde Hocasının Okudu gazetenin yoldanın makalesinin esiridir o işi doğru sanırıyor fakat işi incelediği zaman doğru almıyor onun doğru yolu bulmasına yardımcı olmaya çalışmak lazım yani bu hatalı yoldadır sen de ben hatasını defla yanlış yoldan efendim dönmesini nasip et diye öyle bir hudayet tanemlisi olabilir her şeyden önce Manuel yakından sıkıntılar içindeyim, küçük olaylardan etkileniyorum, kendime dert ediniyorum, yapacağım işlerde çelişkilere düşüyorum, hangi sonunun hak olup olmadığını kestiremiyorum, kardeşlerim hakkında düşünmeye başlamıyorum, özellikle bu alanda ömer amcama mutludum diyor. Şimdi bu duygusal bir insanı tarif ediyor yani bu cümleler, efendim Manuel yakından sıkıntılar içinde. Küçük olaylardan etkilemiyor, duygusal çünkü hassas müdahaltı var Kendilerinden delt ediyor, büyütüyor Halbuki çok büyük manası lazım Yapacağı işlerle çelişkilere düşüyor Demek ki kendisinin samimi bir istişare heyeti kurması lazım çevresinde Arkadaşlarından, üç kötü samimi arkadaşıyla bir istişare heyeti kurması lazım İşleri onlarla danışarak, istişare ederek yapmaya kendini alıştırmalı Efendim, hem de morali daha iyi olur. Bir de hata ihtimali az olur. Efendim, kadir selam yapsa nasıl mukaddeme edeceğiz? Tabi emin olduğu söy, mesela dinledim diyeceğiz, denilebilir. Ama kadir eselam ala kılarsa efendim tabi. E, kâhire dua edilemediği için o zaman Peygamber Efendimiz mesela İzans'ın hükümdarına vakit ederken Esselamu alâ menü taba'l-hüda Selam hidayete uyanlara olsun diye duymuş böyle dönmedilir. Esselamu alâ menü taba'l-hüda dönmedilir. Benim ilk başbaktadırlandığım bu illetim var. Bu illetten vazgeçten kolay olması için ve Düzenlesin istedi bir arkadaşım var aramadım düzenelesin istedi bir arkadaşım var aramadım düzenelesin için dua edelim size Allah cümle hastalarında şoka yasın, kardeşler arasındaki kırgınlıkları düzele yasın, ben de o kardeşlerle ilahi defolu ahiret kardeşi olacak haline getirsin, Sıhhat afet ihsan edesin. Herif'i ikisini de seviyorum, bu iki adam da almış Bunun çok önemli anlatan bir kitap ismi verebilir misiniz? Ve bunu kardeşimize nasıl anlatırız? Bunu, konu, bütün tasarruf kitapları çok açık olarak yazanlar Yani bir insan, bir yöre bağlı bir yolu ki Musa Aleyhisselam bile sağ olsaydı şimdi bana tabi olur Musa Aleyhisselam bile sağ olsaydı. Bir yere tabi olur yani programlar ehliminize tabi olması gerektirdi. Birkaç yere tabi olmak olmazsa muhabbet etmez olun, fakat birkaç yere tabi olmak olmaz. Çünkü birisinin terbiye sisteminin takip edilmesi lazım diyor. Bütün tasavuk bu konuyu açıkça anlatılır. Veyahut diğer bizim tek yanında şeriatı olan eserleri okuyun. Fenerifeşeh makamında fazla kalmanın teoriyle düşünceleri ve düşüncesiyle karşılamaktan çekilen kardeşlerimden dersiniz? Onun bir insan yoktur. İnsan Fenerifeşeh makamına öyle değilse Öpüp de başına koyuşun. <gülüyor> Ondan korktum şimdi 2 yılıydı. Fotoğraf olması ve aydınlığı dönmesi şartıyla fotoğraf çektirilebilir mi? Bu şekilde ilamanın istilafı vardır, bir kısım caiz görmüyor. Neste iliklerinde fotoğraf kurup atılması diye bir müsaade ediyeler tabiçler. Efendim kovalıyorlar arkasına fotoğraf çekenler ikine. Ama baktığında da çakır çakır fotoğraflar çatılıyor. Yani karistalar var, mecmalar var. Efendim bilimsel çalışmalar var çeşitli sebeplerden de çekme meydiriyeti bazı bazen olabiliyor. alimler diyorlar ki fotoğraf hadis-i şerifte yasaklanan tasvir demek değildir Peygamber hanım diyemiş ki tasvir yapanları Allah kıyamet gününde huzuruna çağıracak ve diyecek ki yaptınız bu tasvirlerin yani suretlerin kendini verin bakalım diyecek onun için Tasyur yapanlara Allah lanet etmiştir diye hadis-i şerif var Tabi resim yapmak, heykel yapmak o bakımdan doğru olmuyor Canlı şeyi, insanın resminin heykelini yapmak doğru olmuyor Ama alimler diyorlar ki Fotoğraf mevcut ışıkların macetten geçip Fotoğraftaki kağıdın üstüne akzetmesi de tabi bir olaydır olan, Bu lanet bu kişinin bir tasvir yapması bahis konusu değildir diyorlar Ve diyor, isebilir inşaatlara uygun olduğunda kabul edilebilir bir düşünce, manşetler Yine de evde de duyarlığa asılması vesairesi uygun olmaz. Çünkü e, e, suret olan oye molek gelmez. Paldan'ın üzerinde bir hayvan sureti olduğu için cebrail gelmemiştir Peygamber Efendimiz'in eline. Fakat yakından ardından saklanması şartıyla yapılan olabilir. Züya konusuyla hizmeti terk etmek doğru mudur? Doğru değildir, o şeytanın bir ölümüdür. Yani şeytan bazı insanlara hayırlı hizmetleri yapmaktan alık olmak için onun kafasına uygun malzemeler bulur. İşte bakteriye en iyisi bunu yapma diye hizmeti engelliyor, öyle bir azaltmaktadır yani. İyi olan ibadet ve hizmetler yapılacak, onların rüya ile yakınlamasına dikkat edilecek. Ama rüya olur diye, ibadetleri, hizmetlerini bırakmak olmaz. Sosyalarında girmemizde bu ünlü üşüdümüzün, iyi olduğu fakat, Krancılığa gelecek ki onun cemaatı daha üstündür manasına bu sözlerinin bölündüğünü söylüyorlar. Burada bir şey ben duymadım. Erhan'ın karanca e, kardeşlere bu bakımdan tarifatın üstün olduğunu ne kadar gerekli olduğunu nasıl anlatabiliriz? Hmm. Mevlana Hazretlerinin kitabını işte okusunlar. Erhan'ın e, kasayı kitaplarının hepsinde bir mürşid-i kâbile Bağlanmanın ne kadar gerekli olduğunu ilk bölümden daha anlatıp, kuvvetli bir şekilde anlatıp Sözünden gelebiliyorlar, ciddi kasal kitapmanın içinde vardır <gülüyor> Efendim bu sözcüğünü doğdu, bu isim verebilir misiniz? Peki donak olduğu için şey yapalım, nebileh olsun, nebil asıl demek nebileh <gülüyor> İnsanın rızkı mahkuptur, konzeryanlar, rızkı çabuk tüketirler ya erken elindeyiz, az büyüyanlar, uzun yaşarlar. Sürdüğü dönüşü için Bu doğru değildir. Çünkü insanın rızkını mahkut ettiğinde nefesleri de, zamanı da mahkuptur. Yani sadece yemeği, az yemekle çok yemekle ilgili bir masalar değildir. Bir daha para rızkı hırı mesela, kamerayist hakkının, ne kadar olacağı da, tespit edilmiştir. Bu doğru değildir bu görüş. Karanca kitapta yazdı ama doğru öyleydi. Az yağsa efendim kazanmış olur. Çok yağsa midesini karaciğerine şöyle olur, şişman bulmuş olur, boş bir taşımış olur filan ama bana iyi değil. Yatsal geleni 1.5 demiştiniz. Evet o kadar çöp edilir, ondan sonra gizli kalbiyo, gündürleri müdahale edersin ve ayrıca kendisine görüşürüz <gülüyor> Hakkari'de üstelik adamın bir aneyi düşün, doğal edersin Allah fikir, kardeşlerimize öyle tehdit oluyor yerde tabi harp oluyor, Erhamdül e, Ya durcu olsun, hutsuz hınayesinde Dari meydasın, her türlü köpünü terden Tez zamanda evren sahibi olmanız için dua eder misiniz? Ama hayırlı salif bir evren nasip etsin Ben, ben bir cümle söyleyelim Sizinliklerine Ben de birkaç evden Dünya işlerine karşı müthiş bir sorulan evlenelerde Ticaret yapamıyorum Oncak masiflerde, ilim meclislerinde Ve tüm de buluyorum Bu tavsiye buluyorsunuz bu doğru bir durgu değildir. Yani doğru bir durmuyor ama bir elde edilir. Doğru değildir. Çünkü o insan çalışmaya başkasına uyuk olur. Başkasına yük olmak da daha kötü bir şeydir. Onun için hükümetlerimiz hem ibadet etmişler, hem kazançlarının kendileri kazanmaya çok dikkat etmişlerdir. Fakalıkta kendisinin helaldir, yoksa kazanması önemli değil çalışmadır. Onu unutmasın. el-kâhsid-i habîbullah, hadisi-i şerif'tir. Çalışıp kazanır, Allah'ın sevgiliği kundur diye. Hem kazanıyor, hem de başkalarına da bakar, hüziye alır, yâgin eder. Efendim, bir şeyler olur yani, kazandın insan, bir şeyler yapmasın. Kolayından kazanmaya davran etsin. Namazdan mubd-i verdimleri deyip ilçe çekmemek namazı bozanı da bozmaz O şeydir e, tezgüt kaydesidir Namazdan namazı bozan halkların efendim manayı bozacak şekilde yanlış telaffuz edilmesi kelimelerin efendim manayı bozacak şekilde yanlış telaffuz edilmesi Yuvaman'ın o namazından namaz bozulmaz Akal çeşmede Üniversite okul Yuvaman'da vakıflara ait Mevlamın içinde bir Şimdi buraya kaçak bir iş yeri yapılıyor. Dolayısıyla eskiden tekkiyemiş, şu anda yapılıyor. Yakanlar da, yakanlar da emlak kayganlar konuşuyor. rica yücel ediyoruz. Buranın döktürmesi için bir değerini bekliyor. Bakar çocuğu ise daha haksız bir kaçak inşaatı engelleyim tabii, kaybetim. Ablanın günağının olduğu kız çocuğu, ismini ne koyalım? Birisi de öyle söyledi. Ne halinden başladığını? Şimdi <gülüyor> o kuru, öyle mama neler konseptlere uygun bir yerde çalışan bir kadın evden ayrılmak istiyormuş efendim hani ailesi ekonomik sebeplerle izin vermiyormuş ve bu yüzden bir yerde kalmak istiyormuş tabii ekonomik sebeplerin e, derecesi önemlidir evden ayrıldığı zaman yani kavango evden evin tarafında kalması mümkün olacak ama kalmasının mümkün değilse ya konseptlere uygun çalışabiliyor evde çalışsın o güçlü, aşkın. Böylelikle eşlerine bağır atması konusunda ne buyurursunuz? Haklı ya da haksız bunun İslam'daki yeri nedir? İslam'da zülüm yoktur. Efendim e, bu karşısındaki zülüm de olsa, çocuk da olsa, kendi çocuğu da olsa e, bir e, hiçbir şekilde zülüm teçhiz edilemez. Yalnız çocuk namazı kılmıyorsa emredilir hala kılmıyorsa efendim 10 yaşına gelirse o zaman gözü korkutursun diye değirir yani nasıl gözünü kaygısı falan diye şey yapılır kadın da efendim e, normal olarak değilmez ama sertleşi geliyor asil geliyor söz dinlemeye şey yapmıyor o zaman e, Kur'an-ı Kerim'de belli bir ölçüde onun da korkutulması ve yakmaması için vurulması şeyler var o kadar ama ben hiçbir dayak atan kocamın Kur'an'ın o ölçüsünde dayak attığını sanmıyorum yemek niye yanıt oldu çat taktık yani bilmem ne niye oldu çat taktık hep haksız yaratır yani büyük ölçüde şeydir evet öyle bir e, aşırı biçimsizlik serkeşlik yapan bir kimseye biraz göz daha vermek ama bu 10'dan 10 bile ekseriyetle zirnen olduğu O hiç doğru de değildir Krizin ediyor diyebilirse Testleri yavaş gibi zorlanıyor Ne pansiyon edersiniz? Doğa edememizsiniz Allah Hafızasına kuvvet değilsin Ne yaşadık işte ee, onu sabredip şey yaparsak sonunda, inşallah sonunca ulaşması mümkün olur Hala yaptı diyorsun. Evet. Annen de nefes de var. Bir türlü şifa bulamadı. Doğal edermişim. O da bana güzel huzurlu, tatlı için doğal edermişim. Allah annesine, kendisine, cülyemesine, cülyemize, cülyemize, sahat, afiyet, şefalar, ihsan eylesin. Efendim, e, hepimizi güzel huzurlu, tatlı birbiri eylesin. bu kardeşimizin bu ismine, bu ismi dediğim kardeşimde, onun ismi olasın. Evet. Gel de şimdi üç tane ismen birisi, elden ismiymiş, ismini değiştirmek istiyor, ailete olsun. Otobüslerin diğer ümiş, ismini değiştirmek istiyor, aheni. Ne ailene olsun, aheni. Bu tane daha ismi imhal imiş ama. İsmini değiştirmek istiyormuş İlhan bazen kadın için mi oluyor Bazen erkek için mi oluyor Dönemde olduğunu bilemedim Öğrenim ama e, İlkesine de Uygun bir şey söyleyelim Eğer erkek ise fazil olsun Kadın Kadın <gülüyor>